Evet Açık Radyo burası 94.9 açıkradyo.com Ve 10. destek projesi özel yayını 10. radyo şenliği diye de adlandırıyoruz Ve sık sık dinleyicilerimiz, dostlarımız, destekçilerimiz bizimle beraber oluyor burada Işın el içinde beraberiz şimdi de hoş geldin Hoş bulduk merhaba Çok uh, mutlu oluyoruz böyle uzun zaman eskiye dayanan da bir uh, Dostumuz Dostluğumuz var. var. Evet. evet hem de böyle dinleyici radyocu e, ilişkisi olarak da devam ediyor. Çok e, geldiğin için de çok teşekkür ediyoruz düşünün. Ben teşekkür ederim. Ayrıca çok yani teltif edilmiş hissettim kendimi. Bir kere yani böyle bir şekilde e, bu radyo ile ilişkimizin... E, yani teşekkür ediyorsunuz bize. Bu çok onur verici bir durum. Hak etmedim gibi hissediyorum. <gülüyor> yani özellikle mesela bir dinleyicimizin unutulmaz deyimiyle Erastan'a hitaben yazılmış. Daha doğrusu o cümle Erastan'a hitaben yazılmıştı. Mektubunda çok hayatını zor bir döneminden geçerken... ...bu dinleyici destek projesinin yayın, özel yayınına rastlamış olan bir dinleyicimiz... Ayşegül Hanım, Ayşegül Ulus, diye yani bizden destek isterken nasıl bir destek verdiğinizi fark ediyor musunuz diye harika bir laf etmiş. Gerçekten, yani benim duygularımı da tercüman <gülüyor> olur. Evet, böyle bir e, alber ilişkisi var. Yani ne, ne zamandan beri devam ediyor bizim ilişkimiz? Sen... <gülüyor> bizim ilişkimiz aslında, yani radyoyla ilişki tabii en başından beri. Ben e, sizin sabah yayınlarınızı, Şerif vardı, daha evet. sonra Abi vardı... ...hep e, dinledim ve beni çok zenginleştirdi. Ben o zaman MTV'de çalışıyordum ve dünya haberleri konusunda... ...ufkumu genişlettiğinizi söyleyebilirim. Yani baktığınız e, kaynaklar, paylaştığınız yorumlar... ...bunlar gerçekten çok önemliydi ve her sabah... ...özellikle e, haber merkezine... ...gitmezden önce izlemeye, dinlemeye... ...çatışıyordu. Bizim için büyük bir irtifat bu... ...yani. <gülüyor> Aynı zamanda... E, ...şeyi de söylemek isterim... E, o, ...öyle bir dönemdi ki... ...o dönem e, öncesinden de biraz hatırlarsak... E, ...Irak Savaşı öncesiydi... Evet. ...ve e, o dönemde... hani ...hepimiz sanki... ...bu savaşı durdurursak bütün savaşları... ...durdurmuşuz inancıyla... E, e, isteğiyle, arzusuyla böyle bir ortam vardı. O dönemde de e, başka kaynaklardan da dünyada başka insanların da aynı hissi paylaştığını duymamızı sağlayan bir yayıncılık süreciniz de olmuştu. Ondan da ben çok yararlandım ve etkilendim. Ve birçok e, özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nde. Çünkü Amerika'ya biz biliyorsunuz halk olarak biraz böyle e, komprocu yaklaşımlarla bakıp onları teklif görmüyoruz daha yakınızdır. Yani Amerika bir sürü kötülüğün kaynağı. işte Irak savaşı öncesinde de sadece petrol için gidiyorlar falan gibiydi. Evet. Ama oradaki birçok farklı düşünen insanı da siz sanatınız diye düşünüyorum ben. Evet. Tabii. Yani o dönem tabii çok biz doğrusu erken başladık bu tehlikeye uyanmaya. Öyle sanıyorum. İşin ilginç tarafı da Türkiye'deki bir ana akım medya, gazeteden yayınlanmış bir raporu birdenbire dehşetle fark edip Drumsfeld raporu diye bir şey çıkmıştı ve baya Hürriyet gazetesinde arka sayfalardan birinde gördük. Birinci sayfadan da veriliyordu şeyi ama küçük bir notu. Ve okuyunca insan bu iş oluyor yani geliyorlar diye de 17 ay öncesinden bahsediyorum. Yani evet, 2002'de. ben 2002 evet yani onu evet. Çok acayip bir şeydi ve geliyor geliyor diye engelleyemedik. Tarihin gördüğü en büyük gösteri olmasına rağmen bütün dünyanın dört bir tarafında işte. Evet, e, evet. Bir ee, yani Şubat da, 2003'teydi galiba. Muazzam bir. Bir e, Mart mıydı? Bir Mart askerinin geçtiği tarihte. 19 Mart'ta e, saldırılar 2003'tü. De başladı evet. diyelim yani. O bir saldırıcı. Şubat galiba ya da 15 ha, Şubat. 15 Şubat'ta da 15 dünya, dünya çapında milyonlarca evet, 2020, insan tarihte evet. hiç olmayan bir şey oldu. Yani savaş başlamadan önce insanlar bir araya evet. geldi ama engellemek mümkün olamadı. İşte medyanın da çok önemli bir rolü. O sıralarda MTV'de de Birlikte de tabii siz bizim yayınlarımıza de, yayın... da katıldınız evet, ve çok... gerçekten e, çok katkınız da oldu. Birçok e, dostu bir araya getirdik bu anlamda. E, barış çağrısı yapmaya çalışan e, ve savaşın olası sonuçlarına dair uyarı yapmaya çalışan o dönemde. Ve tabii kamuoyunda aslında çok güçlü bir dalga vardı ama başlangıçta bunu belki yine ana akım medya diyelim... Ee, ...çok hissettirmiyordu... ...yani yansıtmıyordu kendi haberlerine... ...daha e, savaştan yana... ...bir tutum içerisindelerdi... ...ben hatırlıyorum mesela ben ilk... ...istila kelimesini kullandığım zaman... E, ...televizyonda Amerikan istilası... Yani yaklaşan Amerikan istilası gibi bir kelime kullandık... ...baya bir e, sarsmıştım yani... ...istila kelimesi bile çok kötü geldi için, ...operasyon hani... ...diyelim diye evet... ...diyelim diye ama işgale... ...engel olamadık... <gülüyor> ...evet olamadık... ...peki yani... ...aslında başka şeylere engel olmaya çalışıyoruz. Şu, şu sıralarda yani özellikle gezegen üzerindeki büyük tasalluta yani bir avuç aslında enerji şirketinin plan talebi üzerine olan bir gidişat var ve önlenmesi kontrolden çıkacak olan bir iklim kaosunun önlenmesi zor gibi görünüyor ama buna karşılıkta gelişen bir özellikle genç ...kesimde gelişen bir mücadele... E, ...başladığını, alttan tabandan... ...yükseldiğinde gör Türkiye'de de. Nasıl değerlendiriyorsun? Görebiliyor mu? Ben e, küresel... E, ...ısınma mı diyelim buna genel... Hani evet. ...ismiyle? E, küresel ısınma ile... ...mücadeleyi size bıraktım. <gülüyor> <gülüyor> bu konuda çok değil yani. <gülüyor> <gülüyor> bir şaka yapıyorum. Yani bunu sizin... E, ...gerçekten bu konuda çabalarınızı... ...çok takdir ediyorum. Hakikaten o konuda da... ...büyük bilinçlendirmeyi ve yani tek... Ya bu radyo tek başına belki bir süreçte e, yine insanları bir araya getirmeyi ısrarlı yayınlarınızla e, sağladınız diye düşünüyorum. Yani küçük e, gibi gözüken adımlarla başladı belki ama hakikaten ciddi bir e, tepki var ama... Hakik ...başka o kadar da çok sorun önceli yok, önceli yok yani, ki, yani ön önce o sorunu Hı. mu çözsek diye. İşte <gülüyor> evet buna e, faus pazarlığı diye de nitelendiren Henson ve arkadaşları gibi bilimsel e, makaleler de çıkıyor. Yani binin üzerinde dünyada mesela kömür yakıtlı termik santral kurulması planı var. Bu evet. halbuki e, bizi bitire bitirecektir kesin. Garantiler yani. Ve akıl alamayacağı kadar kirli işte bu tar sendi dedikleri filan zift ya da katran kumları diye çeşitli adları var tümen gibi çok ağır sonuçları olacak yeni enerji kaynaklarını hatta ne bileyim kuzey kutbunun erimesiyle birlikte altındaki petrolleri filan hücuma geçen onları ...çıkarmaya çalışan çıkarlar var... ...bunlarla mücadelenin de... ...gene halkın sıradan insanların... ...mücadelesi halinde olması lazım yani. Aklısınız yani yaşayışımızı... ...kesinlikle değiştirmemiz gerekiyor... ...ama kişisel olarak diyorum... ...yani habercilik açısından da takip ettiğim konular olarak... ...ben bayağı sıcak... ...savaşları çok yakından... ...takip etmek durumunda evet. olduğum için... ...bu konuda biraz... ...eksikli hissediyorum evet, kendimi. Peki bize... Ne getirdin çalmak ee, üzere? Bir kere bir hoş bulduk demek için hoş geldin şarkısı getirdim. Evet. Ee, Barjar biliyorsunuz hem Kürtçe hem de Türkçe müzik yapıyor. Evet. Uh, Tuğbi Hayati, doğru umarım telaffuz ettim çünkü Kürtçe öğrenmeye de çalışıyorum bir yandan. Bu şarkıslarını ben başında yani biliyorsunuz yeni yıla e, Türkiye'de e, daha... ...şiddetten arınmış bir süreç başlıyor heyecanıyla girdik. Girdik, evet. Tam ama onun öncesine denk gelen bir zamanda dinledim ben. Hani hafif depresiftik, ne olacak, nasıl gidiyor, neye evriliyor durumlar... ...Kürt sorunuyla ilgili olarak, Kürt meselesiyle ilgili olarak sorun lafın pek sevilmiyor <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> diye düşündüğümüz bir zamanda... ...bu şarkı, bu albümlerin adı To Be Hair", Hadi. O içinde Derviş'in Heybesi diye bir şarkı vardı... Ben o dervişin heybesini, heybesini dinlediğim zaman o hebin içinde o kadar güzel şeyler çıktığını hayal ettim ki aslında kelimeleri bilmeden yani anlamaya çalışmadan. O şarkı ile başlasak. Evet e, tabii onu, e, onu çalalım. Bir de e, onu çalmadan hemen önce bir de telefonlarımızı destek bu ama buradaki programların ana amaçlarından biri de bu zaten gelen desteği artırabilmeye yönelik. ...telefon numaramızı sen senin sesinden dinlersek... Tamam, ee, ben Işın El için Açık Radyo Dinleyici Destek Projesi özel yayınına katılıyorum. Onuncu radyo şenliği de demek doğru... ...çünkü ben de bu şenlik havasını hissediyorum şu anda stüdyoda. Ee, dinleyici Destek Hattı'nın numarası 0212 343 41 41... ...ya da açıkradyo.com adresinden de destek olun düğmesini tıklayabilirsiniz... Hadi hep beraber destek olalım. 343 441, 41. Am shoppa diruka khot e gamtur kedav gereden amu kalamu chi rokan bernaden hade beraden avku bo maz Durum tehlikeli şey gören Yenü ayfem kere, yenü biñü körün Am ber. No, uh -huh. Kara muti rokan beradın, adı beradın. Alku pazınen boğma hazda kahrun Evet Açık Radyo burası 94.9 ve ışın El içinin bizim için getirdiği Bajar şarkısı çaldık. Neydi Bajar o? grubun adı. Grubu ee, adı Derviş'in heybesi taşını kürtçesini söylemeye çalışmayayım ama. <gülüyor> evet. evet demin konuştuğumuz şey bir saniye için dönecek olursak yani bu savaşa karşı çıkan özellikle e, e, toplumu etkile, etkileme durumunda olan işte gazeteciler, yazarlar sinemacılar, sanatçılar vesaire <gülüyor> onların liberal elit dediğimiz mesela diyebiliriz belki o kesimin şimdi mesela biz dememiş miydik filan diye o zaman da biz karşı çıkmıştık dediğini görebiliyoruz ama öyle değildi aslında benim de hatırladığım o günlerde bayağı evet yani farklı sesler vardı tabi şimdi isim zikretmeyeyim ama benim de gazeteci olarak çok saygı duyduğum isimlerin arasında Türkiye'nin işte e, bu süreçte yer alması gerektiğini savunanlar vardı. E, onların görüşlerini hala savunabiliyorlar. E, bugünden bakınca tabii Türkiye'nin başka açılardan kazancı olacağını söylemek ...gibi bir iddiaları var ama... ...aslında Irak'taki durumu gerçekten görüyorlar mı... ...onu bilmiyorum bence... ...çok çok şanslıyız... ...yani o meclisten geçmedi 1 Mart'ta o tezkere. evet ...tezkere tarihi bir şeydi... ...onu takip ettik biz de... ...tezkere günü oradaydık... ...o büyük yani 70 bin kişi... falandı ...meclise de çok yakındılar... ...1,5 kilometre yakındık... <gülüyor> ...ve mecliste duyuluyordu yani... ...seslerimse herhalde diye... ...ben de canlı yayın yapmaya çalışmıştım açık radyo olarak... Fakat Irak toplumu tabii yani daha geçenlerde o dönemde de orada olan bağımsız gazeteci Dar Cemail tekrar dönüp baktı. Bu Yani hakikaten okunur gibi değil. Geleceğe bırakacak. Maalesef yani bir şey kalmadı diyorlar yani. Öyle ondan önceki ben onu hep hatırlatmakta yani yarar görüyorum. 12 yıllık bir ambargo süreci vardı. Yani evet. toplumun bütün dokusunu yok eden şey o süreçle başladığını düşünüyorum. Savaşta üstelik ikili savaş olduğunu o dönemde tam anlayamadığımız yani Amerika Birleşik Devletleri'nin bugünkü sektör e, kavganın da temellerini bilinçli olarak parasını ödeyerek açtığını hı hı. da bugün yeni çıkan ifşa edilen belgelerden öğreniyoruz. E, yani gerçekten bir e, ülke, bir yani halklar orada yaşayan halklar açısından herhalde on yıllarca geri kazanılması güç e, yarala, e, bir süreç oldu, bir doku mahvoldu yani onu görüyoruz. Evet yani itibariyle. o... Kürdistan'ın, Iraklı'nın söylediği, Darcemail'in söylediği şeyler arasında en çarpıcı noktalardan biri işte çocuğuma bırakacak bir gelecek yok, yok diyor. Nam evlut. Böyle yani, bir şey yok. Tabii e, Irak, Kürdistan'ın da farklı bir süreç olabilirdi ama o zaten e, o savaş öncesinde de daha farklı bir koşuldaydı. Bugün biz de bütün bu süreçlere Irak'a bakarken beni üzen yanı hani insanı anlatan haberler... Üzerinden bakmıyoruz. Gene siyasetçiler, bu mezhep çatışması, Kürt-Arap savaşı olasılığı yahut işte Sünni-Şii kavgası vesaire üzerinden bakıyoruz. Aşağıdaki e, sıradan insanların yaşamına bakmıyoruz. Oysa ki o savaş sırasında aslında ilk kez e, insanlara, bombaların düştüğü yere bakabileceğimiz bir süreç de olmuştu. O savaş karşıtlığının da getirdiği e, küresel anlamda söylüyorum insanların. Ama tekrar unuttuk biz Irak öyle kaldı. Evet. O zaman da çok hatırlıyor muyduk, biliyor muyduk onu da bilmiyorum. Yani demin söylediğin önemli geldi bana söylediğin bir şey. Yani bu Irak'tan bahsederken tamamen bambaşka jeopolitik Tabii. vesaire hesaplardan bahsediliyor. Ve insanlar yaşayan toplumla ilgili, yaşayan insanlarla ilgili belki de şeyde kayı, kaybı da ol, oluyordur. Yani gene senin söylediğin bir şeyden e, yola çıkabilirsek e, kaybedecekleri mesleki, prestij ya da parasal e, şeyleri de düşünerek kaybedecekleri bunu desteklemiş olabilirler. Yok ben yani bizim yani genel Türkiye'den şunu söylemek istiyorum. Yani biz insanlı habercilik yapmadığımız için hani olaylara olaylar olduktan sonra belki bazen muhabir gönderdiğimiz için e, biraz ondan da kaynaklanıyor. İçeride ne olduğunu bilmiyoruz da. Yani ilgilenmiyoruz da. Kapalıyız aslında. Hala açılamadık gibi. Oysa çok e, dış politika anlamında çok iddialı, bütün bölgeyi kuşatan bir yaklaşım sahip olmakla birlikte haberciliği içeriden yapmıyorsun Şimdi Suriye içinde aslında bıraktan çok soracaktım. farksız bir evet. manzara me mevcut ama hep politik e, herkes politik duruşuyla ilgili olarak bakıyor oraya. Orada gerçekten insani korkunç bir dram var ve e, hakikaten Birleşmiş Milletler Çocuk Fonu UNICEF'de uyarmıştı. Yani bir kuşak tamamen mahvoluyor diyorlar ve biz bu konuda ...farklı bir duruş sergileyemiyoruz. Ben sözünüzü size söz <gülüyor> bırakmadan Yok, konuşuyorum böyle aklı akıyor ama... Biresiz ...şunu söyleyeceğim, seni... o savaş başlamadan önce gene... ...yani daha doğrusu halk ayaklanması başladığında... ...ve Beşer Esad yani ateş açmaya başladığında... ...çünkü başında bu savaş sivildi... ...savaş diyorum direniş, halk ayaklanması sivildi, silahlar yoktu. Bunu görmemek istemedi birleri ısrarla... Ve e, onu desteklemedik. O e, şiddetsiz direnişi desteklemek istemedik. Bu tabii küresel anlamda birçok kişinin çıkarına gelmiştir. Şu andaki me mevcut durum, e, savaş hali birçok kimsenin işine de geliyor. Yani en zarar gören ülke bence Türkiye. Bu anlamda bu savaşın süre gitmesinden. Diğerlerinin çok umurunda olduğunu zannetmiyorum insanlar açısından. E, şey söyleyecektim. O dönemde ben ilk başladığı zaman ya niçin biz yine bir insan konvoyu mu yapsak hani sufiye gitsek şurası ya falan diye düşünmüştüm. Hatta bunu birkaç arkadaşımla da paylaşmıştım ama... ...yok yapamadık yani. Evet, demin sözünü ettiğim başka bir şey daha da vardı. Yani Irak istilasıyla, işgaliyle ilgili... ...istila kelimesini bile kullandığım zaman... Kulaklar tırmalanmıştı. Yani. <gülüyor> tırmalanmıştı. Şimdi bu işte benim demin sormak istediğim şeyle bağlantılı. Yani bazı acaba... E, kariyer kaybına yol açabilecek kaygılar mı? Medyada mesela. E var insan... tabii hepimizin <gülüyor> kariyer kaybına uğrama endişemiz var ama yani bu her dönemde vardı. Evet. E, bu dönemde başka koşullarla başka nedenlerle var olduğunu biliyoruz. Bu zaten Ayyuk'ta tartışılıyor. E, daha önce de vardı ama. Onu, onu ben hep söylemek istiyorum. Tabii Cemre. Yani, e, çünkü e, medya sahipliği ...yani medya sahipleri, medya şirketlerinin e, sahipleri, başka işlerde yaptıkları için ve bu işlerinin de e, iktidarlarla ilişkisi çok önemli olduğu için... ...ihaleleri almaktı vesaire, şuydu buydu. Doğal olarak iktidarların tabii e, kendi beklentilerini, kamuoyunu etkileme arzularına göre e, müdahaleleri de oluyor ama biz bunu medya olarak... Çok baştan içselleştirerek başlıyoruz. Yani onu da kabul etmek lazım. Ben hep iyiliği kendime batırmaktan evet, yanayım. Tabii. Ee, çok yani, yani yapısal bir meseleden bahsediyoruz... İşte onun için de belki bu bağlam içinde konuşmamızın bir anlamı da var. Yani açık radyo çok tabii kıl kuyruk bir radyo alt tarafı Yok, yani şey değil ama daima işte sahipliğiyle ortak kolektif yapısıyla. Bunun bütün bu oyunun dışında kalmak için büyük bir gayret gösteriyor 17,5 buçuk yıldan beri yani. O yüzden destek çok önemli. Ben isterseniz bu vesileyle söyleyeyim, bu numarayı da hatırlatayım. Bir çünkü... parça daha getir. Peki, getirdim. <gülüyor> Onu zaten yavaş yavaş da <gülüyor> kapatmamız kapatmalıyız gerekiyor. Kapatmalıyız herhalde. Ee, önce parçayı lütfen söyle. Tamam. Şehram Nazeri o da e, İranlı e, hem e, Kürtçe işte, hem de Farsça müzik yapan çok önemli tenörü. E, ve Ermeni Filarmeni Orkestrası ile beraber söylediği bir şarkı var. Ben çok seviyorum e, şeydar Şodam diye. Yani aşık oldum. Ama hani peydah oldum aşık oldum tasavvufla e, evet. ilişkilendirirsek. Ama o şarkıyı getirdim. Harika peki çok teşekkürler bir de şeyi verirsen tamam. bize bu yani bağımsız bir medyada destek almanın büyük önemi bütün bu konuşmamızdan da Kesinlikle zaten öyle. çıktı. O yüzden destek önemli sahip çıkmak gerekiyor bu sese radyoya. Ee, dinleyici destek attığı için 0212 343 41 41 ya da açıkradyo.com adresinden destek olun düğmesini tıklamak mümkün bence bu destek olun. <gülüyor> Çok teşekkür ederiz 343 41 41. şey de なşê preş de şey de şey de peyni de do o pey dolan şey do şey do şey dolan şey do şey do şey do şulan şey do şey sudan Şeyda, Şeyda, Şeyda, Şeyda, Şeyda, Oh oh, oh. Men